De ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım.